قال معلا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمع له فإن يسبهم الذباب شيئا لا يسندظه منه ضعف الطالب المطلوب صدق الله العظيم اللهم فعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصلتكم بالحين القيوم الذي لا فَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّٓؤَ بِلٰى حَمْنَ ve قُوَّةَ اِلّٰى بِاللّٰهِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ Bizleri bu meclislerde toplanmaya muvaffak kıldığı için allah Teala ve Tugaddes Hazretlerine sonsuz hangi senalar ederiz ve bu nimetimizin devamını ve ziyadesini ondan niyaz ederiz. Amin. Üzer afet biraz rahatsızlığım ağırlaştı. Ağzım dillerim hep yara da yutkunamıyorum ama yine de secdelere de söz vermişiz. Gözümü de açamıyordum gelene kadar. İnşallah kaç kelam ederiz ondan sonra da secdeler yaparız inşallah. Allah Teala tıkıttır Hazretleri dualarımızı kabul eder. Hastanın duası olmaz yolcunun duası olmaz Ve Allah yolunda toplananların da duaları Redd olmaz inşallah cemaatın bereketiyle hepimiz makbulinden oluruz <Gülüyor> tutlümanlar Türkiye'de ve dünyada baskı ve sıkıntı içerisinde diler her gün bir taraf kaynıyor yine bugün Kosova'da işte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 Baat-ı Kerimeler bizi teselli etmişti de. Estaizullah ve kâlel melehu min kavmi fil <gülüyor> avne etezerûl Nusa ve kavmehû yufsidû fil ardu ve ezerakel âlihetek Firavun hanedanı toplandılar. Ulu kişiler Firavun'a dediler ki bu Musa'yı ve adamları dünyada yaşatacak mısın?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 Bunun üzerine Firavun ne dedi? قَالَ سَنُقَتِّلُوا اَبْنَاهُمْ مُنَسَّح۪ي نِسَاهُمْ وَاِنَّا فَوْكَهُمْ كَاهِرُونَ Kolay var dedi. Erkeklerini öldürürüz, erkek çocuklarını katlederiz, kızlarını bırakırız, yaşatırız. Biz onların üstünde kahirleriz, galibleriz, üstünleriz dedi. Musa Aleyhisselam ne cevap verdi? قَالَ مُوسَى الْقَوْمِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ مَصْبِرُونَ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 okuyacağım ayet-i kerimeler kısaca manasını dinlerseniz size de büyük bir teselli olur inşallah Allah'ımızdan istemenize vesile olur Ya yüven nâs ey bütün insanlar bunda kafirler de muhatap dur ibe metelun şimdi bir misal verildi bunu iyi dinleyin Allah buyuruyor Celle Celaluhu onun emredildi iyi dinleyin Allah'ı bırakıp da sizin tapçıklarınız var ya yani kimisi haça tapıyor kimisi efendim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 her canlıda var diyelim. Ne kadar küçük olsa yine onun içerisine Rabbimiz onları yerleştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu muz bu, bu şeye. O putların üzerine şerbetler sürüyorlar, ballıyorlar. Önüne pilavlar koyuyorlar, kaldırıyorlar. Sinek de bayılıyor o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 Diye ki, ne yapıyorsun bizim üstümüzden, ne alıyorsun bizden, ne yiyorsun bizi? Diye mi Şu maskaralaba, bazı talib <gülüyor> ve matlub isteyen de ağıziz, istenilen de. dua eden de zayıf, dua de. Ne demek? Geliyorlar o önün önünde, Allah'tan gayri taptıkların önünde kıvranıyorlar, sızlanıyorlar.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 لَا اِسْتَطِعُونَ Size yardım edemezler ve لَا اَنْفُسَهُمْ Kendilerine de yardım edemezler. Birisi gelse, onları kırsa, getirse kendilerini kurtaramaz. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Hepsini kırdı, baltayı büyük putun üstüne sapladı. Hiçbir bir şey mi var? Kendini kurtaramaz. اِنْ <gülüyor> Başka bir meselede. Siz onlara dua etseniz, la Sizin duanızı işitmezler. Böylece işitseler, mesd cevap veremezler. Vevel kıyamet Kıyamet gününde de sizi sizin şirkinize küfrederler. Yani niçin bizi Allah'a ortak ettiniz? Bizi de Allah'a karşı rezil ettiniz diye sizi inkar ederler.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 Stağma in ne kum mama tabudun emin dunillahı hasabu cehennem siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennem odunlarısınız en cümle lehavardun koyunlar suya iner gibi cehenneme ineceksiniz lekane havalı aleyette ma varduha bu taptıklarınız ile olsaydı cehennemde ne işleri vardı ve külün vya kalidun hepiniz orada evde kalacaksınız hiç çıkmayacaksınız.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 Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazır bulundu. Hadi konuş bakalım. Bir de başladı konuşma. İnne ma'ne selamun la fa'le ur ve ilu li ma'abedeni dunallah. Ben bir putum dedim. Ne fayda verebilirim, ne zarar verebilirim. Allah'a bırakıp da bana tapanlara yazıklar olsun.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 E söyle bakayım ne kadar gücü var? Bir bombası var, ortalığı havaya uçur. Ne olacak? Dava yerinden mi kaldırılacak? Yok, dağın üstündeki tozları havaya savuracak. Ne var yani? Peki sen biliyor musun kainatı, yaratan Allah-u Teala'nın ne kadar kuvveti var? Yok, ben öyle bir şey duymadım. E duy o zaman. Estağdu ve mâ emruna illa vâhidetun kelemhim bilbasar Bizim işimiz... Bizim emrimiz tektir, ikilenmez. 7 kat göklerin sökülmesi şu caminin kubbesinin ya bir evin tavanının sökülmesine, yıkılmasına benzemez ha. 7 kat gökler bu büyük şama var sökülecek. Bunların sökülmesi yıldızların dökülmesi ne demek? Bir yıldız dünyadan ne kadar büyük?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 Yedi kat gökler ta Amerikanın füzeleri uçaklar Birinci kat çamağa ulaşamadı. Tuman da geziyorlar bulutta geziyorlar. Buradan 500 senelik mesafede birinci kat çamağı. Her iki kat araç 500 sene. Bu 7 kat gökler kudret elimde dürülmüştür diyor. Bu kuvvet sahibinin yanında sen efendim dinsiz kitapsızların kuvvetinden bahsetmek ar değil midir? Zül değil midir? Zül değil midir?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 ''Peygamberimin adamları iyi düşünün.'' ''İdentüm galilum mustadafûne fil ard.'' ''Bir zaman siz yeryüzünde zayıf tutuluyordunuz, azınlıktaydınız.'' ''Tekâfûnen yetekattâfekumun nâs.'' ''Düşmanların sizi kapmasından korkuyordunuz, yakalamasından korkuyordunuz Mekke döneminde.'' ''Ne yaptı Allah size?'' <gülüyor> ''Sizi Medine'ye sığındırdı.'' Ondan sonra yardımıyla desteklediğin En temiz rızıklardan sizi yedirdiği içerdiği ganimetlerle efendim zenginleştirdi. Ta'alukum teşkurun. Bu umur ki şükredersiniz.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 Üçüncü hadikemiz Allahu Allahu Teala azizl-lezi seçer. Min el-malaa'ikete meleklerden peygamberler seçer. Kimi seçti Cibril ve Mikail ve istâfîl aleyhissalatu vesselam. Ve minen insanlardan da peygamberler seçer.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 Ziyade işiten hakkıyla görendir. Bizi de duyuyor şimdi, bizi de görüyor. Allah Teala hep razı olduğu yerlerde görülmemizi nasip eylesin. A'l-i <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın kullarının önlerini bilir, arkalarını bilir. Geçmişlerini bilir, geleceklerini bilir. Olmuşları bilir, olacakları bilir. Var mı onun gibi daha?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 Diyorlar ki işte 90 saniye sürdü. 6,3 virgül kuvvetinde oldu. E o olduktan sonra onu nenem de bilir. Zaten başlamadan evvel efendim eşekler bizden evvel kaç. Hayvanlar insanlardan evvel sezinliyor ve kaçıyor. Senin hünerin nerede? Temel ki hane, sağlam yerdeydi. Sallanmadı ki ölçüt, ölçtü. Onu da sallasın öyle. Onun da ölçüm aletleri bozulur. Nereye ölçecek? Öyle bir Rabbimiz var ki bundan sonra kıyamete kadar ne olacak? Sonsuza kadar ne olacağını biliyor. Çünkü o yazdı. Elâye alemû men galab. <gülüyor> Yaradan bilmez mi? O zaman onun ilmine havale edelim. Ve ilâllâhî turci'i Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Celle şânü celle celâluhü.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 Bir salgın üzüm yemekle bitmeyecek. Dünya aynı Adem ağlam zamanındaki gibi bereketini yeniden bulacak. O zamanlar önümüzdedir. Düzülme risale-i âlemde 5. risaledir. Bu hadis-i şerifler zikredilmiştir ama siz kaçta okumaktan vakit bulamadınız onu okuma. Hepsini yazdı orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği Ne olacak? Şimdi gaybe Allah bilir ama Gelleşânihü Celle Celâlihû Yakın bir tarih içerisinde Amerika dağılacak. Çünkü Rusya nasıl parçalandıysa Amerika'nın da akıbeti aynıdır. Otuz sene evvel deselerdi ki Rusya bu hale düşecek kimse inanmazdı. Bak şimdi dişi çıkmış canavara döndü. parça oldu.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 Amerika kafiri de bu zulümle bu kadar yaşayamaz, bütün dünya Müslümanlarının kanı emiyor ve ipini Yahudinin eline vermiş geziyor. Yahudi bunları yöneteyor ve idare ediyor. Yakında allah Teala azetleri Yahudilere en şiddetli azapları tattıracakları musallat edeceğini vaat ediyor. وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدٰوَةَ وَالْمَغْضٰى اِلْاٰيَمُ الْكِيَامَةِ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 Tarihini biz bilemeyiz ama belki 25 sene olabilir böyle bir müddet zarfı içerisinde Amerika tamamen inşallah gücünü, kuvvetini kaybederek efendim, bu tabi bir istatistiktir, e, bir araştırmadır ama zamanı geldiğinde Rabbimiz bunu gerçekleştirecektir. Onu Allah bilir. Ama olacağı budur, başka olacağı yok. Ondan sonra dedim dünyada bir kafir kalmayacak 40 sene dünyada sade Müslümanlar yaşayacak. İsa Aleyhisselam vefat ettikten sonra yerine bir halife seçilecek Mukat isimli o da üç dört sene ümmeti idare edecek o da vefat edecek. Onun ardından kıyamet çok yaklaşmış olacak. Yani bir insanın atının yavrusu olsa tayı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 Müslüman olmadı mı sen? Nasıl yaşayacaksın? استعدوا لَا وَلَا دَفُوا اللّٰهِ اِنَّا Allah bir kısmının hayriyle bir kısmının şerrini defetmeseydi, nefes ededi. Ard yeryüzü fesada giderdi. Mahmut ve olurdu. Karıncalar da yaşayamazdı. İnsanların günahları değil insanları, bütün canlıları yok etmeye yeterdi. فَلَاكِنَّ اللّٰهَ تُوْفَضُلِّنْ عَلَى الْعَالَمِينَ Lakin Allah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 bu insanlar hiç düşündükleri yok. Rastgele yaşıyor. La teculu kadem ibni adem yevmel kıyamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet günü insanın ayakları yerinden oynamayacak. Kazık gibi çivili kalacak. Güneş tamam boy yaklaşmış avizenin yerine gelmiş. İnsanlar ter göllerine batmış. Hatta 100 elani 40 dört şeyin cevabını vermeden adım atamayacak. Şu dört şeyin cevabını hazır ettiniz?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 Hocam nasıl silinecek? Çok kolay mı? Şurada bir ilim meclisinde, zikir meclisinde oturdunuz ya. Hadislerde gördüm ki bir ilim meclisi bundan evvel bulunulan 70 tane günah meclisine kefarettir. E sen eğer ki o kadar kötü meclislerde oturdunsa, iyi meclislerde de o kadar az bulundunsa ki Mevla bir taneyle yetmiş sil dedi halde yine sen amel defterinde o kötü meclisler çok yazıldıysa sen helak oldun. Bu sorulacak. Ömrünü nerede harcadın? Gel şimdi tevbe et. Şu anda bu gece kalk. İki rekat namaz, abdest ab ab ab ab al, taze abdest al, iki rekat tevbe namazı kıl, peşinden Rabbine yalvar. Hangi günahların var? Allah ile aranda dedi ki ya Rabbi bu günahlara bir daha yapmamak üzere karar veriyorum, sana söz veriyorum desen Hadislerde i ki bu kulu affetmek Allah üzerine hak olur. Oturduğu yerden kalkmadan af olur. E peki niye bunu yapmıyorsun, bu hesabı burada düzeltmiyorsun, yarın ahirette bu hesap nasıl düzelecek?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 Peş olanlar Zülkadet, Zülhicce, Muharrem-i Şerif. Bu içine bulunduğumuz ay on birinci ay. Zülhicce 8 sekizi terviye günü, dokuzu harefe günü, onuncu gün kurban bayramı günü olan hacaydır ayıdır on ikinci ay. Ondan sonra Muharrem-i Şerif onuncu günü aşuredir. O da birinci ay. Üç ay peş peçe. Bir de tek var o da Recep-i Şerif. Bunlar haram aylardır. Bunda günahlar kat kattır. Lealgeddinül kayyum işte bu dost doğru hesaptır. Allah'ın şaşmaz, bozulmaz düzenidir. Bu ayları böyle sistemledi. Fe la tazlimu fi'nfunnukum. Sakın bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Günah işleyen kendine yazık ediyor. Şu mübarek haram ayda içki içen, kumar oynayan, şarkı dırdırı dinleyen, namahrem'e bakan efendim ne gibidir? Aynı Kabe'yi i Muazzama'da işlemiş gibidir. Haramaylar girmiştir, haberiniz olmadı mı hiç? 3 ay 5 beş mesecim.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 Nerede olursanız o Allah sizinle beraberdir. Gecenin karanlığında, organ altında, yalnız başına tenada, yerin dibinde, efendim mağaralarda, havada, denizin dibinde. Onun görmediği yer var mıdır Celle Celaluhu? Niye onu hesaba katmıyorsun? Bazı kere arabayla yollarda giderken, işte geç kalıyoruz, yollarda tıkanıyoruz, vaktimiz de yetişmiyor...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 Bu ümrü nerede harcadın? Bunu sana soracaklar. Cevabını vermeden ayağını oynatmayacaklar böyle. Bu ne kadar zor bir iştir. Yaslanmak yok. Elin ayağını uzatmak yok. Kıpırdamak yok. Hareket yapmak yok. Yürümek yok. Alışmışsın dünyada sarı cizbeli memeda gibi gezmeye. Durmak ne kadar zordur ya. 50.000 bin sene durulur mu bir yerde? 50.000 bin sene. Beş bin demiyor. Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kelamı bu ya. Elli bin sene. Ya gelin şu hesabı hazırlayalım ya. Tövbe edelim, var edelim, sildirelim. Mübarek aylara girdik haram aylarda. Günahlar kat kat artırıldı, selaplar kat kat yazılıyor. Şimdi haram ayların orucu başladı bu perşembe. Perşembe, cuma, cumartesileri üç gün peş peşe tutana dokuz yüz sene ibadet yazılıyor. Haram ay orucu. Üç ay peş peşe var. Her perşembe, cuma, cumartesi. Buyur kazan.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 hadis koyacaksan dedik şunu koy en nezafetümün el iman temizlik imandandır dedi o hadis dokunmuyor bana dedi süpür de süpür dedi sokaklara ama bu hadisi koyamazsın diyor ya yiyice gerip bu hadis olduğum şimdi orada rezil oluyor onun için nereden kazandın bir baksana yok nereye harcadın ya Rabbi sana ne canım helaldan harcadım nereye helaldan kazandın mı onun hesabını verdin mi verdim tamam. E ta, nereye harcadığımı ne soruyorsun? Olmaz. Mevla bunu Nereye harcadığının da hesabını vereceksin. Helaldan kazandın alın teriyle. Nereye harcadın? Zinada karılara harcadın. Hı. Oldu mu şimdi bu? Nereden kazandın? Helaldan. E nereye harcadın? İslam'ın aleyhinde yazan gazetelere. Bunlar hep soruyor. Bu Müslümanlar kadar enayi daha var mı? Şimdi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 onun diyorlar ben doktora gitmeyeyim anladık ama doktor sana yalanla hastalık uydurmayacak içinde varsa bir şey dışarı çıkaracak Ya böyle gitsin gittiği kadar gitsin gidiyor gidiyor gidiyor sonra damarı tıkandı nefesi tıkandı yürüyemez yiyemez yemez hadi şimdi doktora gidelim gidiyor doktora doktor doktor bey dedi, ne var ne yok vaziyet diyor ki erken teşhis olsaydı ilacı vardı ama şimdi geç kaldı her tarafı sardı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 Arayacaksın, araştıracaksın. Bu dünyanın yemesini içmesini de niye ebedi ahiretin yemesini içmesini bilmedin? Sonsuz hayat vardır. Hiç mi duymadın? Bu soruların cevabı verilmeden ayağın oynamaz. Kıpırdayamazsın böyle. Yerinde olduğun gibi kalırsın. Hey gidi Müslümanlar. Şimdi buradan çıkarsın. Rahat rahat dolaşırsın. İzmit çarşısında. Ama bugün gelir, taala nürsüm. billah. Allah. Üşşuruladına znamu ve azwa.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 Ya senin defterinde ne var? İçki içmiş, kumar oynamış, zina atmış. Benim kitabımda ne var? Bunu yapanların yeri ateştir. Uydu mu şimdi? Ya Rabbi sen öyle yazdılamaz senin kitabında. Bizim dünya düzenimizde bunlar serbestti. Cezası yok. <gülüyor> ben senin uydurduğun düzene göre muamele etmeyeceğim ki sana. İndirdiğim kitabımla yargılayacağım seni Allah buyuruyor. Benim kitabım geçer dedi. Senin uydurduğun değil. Serbest etmişler. İçkiyi, kumarı, zinayı herkes istediği gibi... Günahlar dalmış. Ceza yazanda yok bir şey diyor. Ama bak Allah'ın kitabı burada duruyor. Kanunları değişmez. Ve ilallahı turcu ulumu. Onun için bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Niçin Allah peşin ceza vermiyor? Hemen belasını vermiyor günaş diyelim. Çünkü kaçıracağından korkmuyor. Çünkü kaçıracağından korkmuyor. Kim acele yakalar ceza verir? Kaçıracağından korkar. Mevla buyurur ki, iplerini uzun bıraktım ama onlar kendilerini ipsiz zannettiler. Dolansınlar bakalım. Nasıl olsa sonunda bana dönecekler. <gülüyor> ya yühellezine amenu. Sırayla okuyorum size. Bir sahife, istiharemde gelen sahife. Bunda çok manalar, vaazler, nasihatler var size. Alırsanız inşallah. Ey iman etmiş kullar. İrka'u rükü edin, benim huzurumda eğilin. Vesudu secde edin, alnınızı topraklara sürün. Şimdi secde edeceğiz inşallah. Ve'abudu rabbekum, Rabbinize kulluk edin. Sizi yaradan yaşadan bir damla sudan bu boya getiren Allah'ınıza ibadet edin. Ve'f'alül hayra le'allekum tuflihun. Bütün hayırları yapın. Bir hayır geri bırakmayın. Umulur ki felah bulursunuz, kurtulursunuz.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 Kâşi'aten ebezâruhum <gülüyor> terhâkuhum zillah Fekad ikânû yud'avn eyle s-sucûd ve hum sâlimûn Salakallâhu'l-azîm O kıyamet koptuğu zaman insanlar secdeye çağrılacak ama güçleri yetmeyecek, belleri eğilmeyecek o zaman gözleri kamaşacak, korkacak, onları zillet ve hakirlik kaplayacak. Mevla böyle ki belleri sapasağlam oynarken secdeye davet olunuyorlardı. Niçin etmiyorlardı? Hadi bakalım işten geçti. Son ayet iyi dinleyin. Ne büyük bir iyi dinleyin. Bunda böyle bir ayet daha misli bulunmamış. Ve cahidû fillâhi hakka ''Kulların Allah yolunda, Allah'ın zatı uğrunda.'' iyi dinleyin. Bazı ayetlerde ne buyuruyor? ''Ve cahidû fî ''Allah'ın yolunda dinini yaşatmak için, yüceltmek için cihad edin.'' Bu ayette ne buyuruyor? ''Ve cahidû ''Allah'ın öz zatı uğrunda cihad edin.'' Yani onu sevdiğiniz için, onu saydığınız için, ondan korktuğunuz için... Ne kadar hakkı cihaliyiz, hakriyle cihalır. Cihat ne demektir? Bugünün cihadı eftalül cihad, elâmro bil-mağruf ve neh-yuğanil-münkar. Cihadın en üstünü ilim emretmek kötülükten neh Namaz kılmayana namaz kıl demek, açık gecene örtün demek, içki içene içme demek. İşte yapacağın en büyük cihat ve gayret en büyük hizmettir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 Efendim siz bütün kuvvetinizi Allah'ın dinine insanları davet etmekte kullanıyor musunuz? Kullanmıyor musunuz? Ben diyemiyorum ki %100 kuvvetimi Allah'ın yolla diye Diyemem. Eksik. Siz de diyemezsiniz zannedersem. Peki ne bekliyorsunuz hala? Şu dini mübin İslam'ın dünyaya yayılması için, bu kadar insanların cehennemden kurtulması için seferberlik yapma vaktiniz yanaşmadı mı da? O Allah seçti sizi altı milyar, yedi milyar insan içinden kime nasip etti bu cemaatler? Size nasip etti. O zaman siz seçilmişsiniz. Bir kardeşimiz zuhuratta gördü ki sohbetin kapısında uzun boyunlu zatlar duruyor. Her geleni almıyor. Diyorlar biz buraya herkesi kabul etmiyoruz. Niçin çokları çağrılıyor çağırılıyor da bir kere gelemiyor da size nasip oluyor? O seçti sizi. وَمَا دَعَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Dinde size güçlük çıkartmadı. Ne kadar kolay etti. 5 yaşında çocuk şu İslamiyet'i yaşayabilir. 5 yaşında çocuk 5 vakit namaz kılabiliyor. 7 yaşında çocuk oruç tutabiliyor. 70 yaşına geldin hala İslam'ı yaşayamıyorsun ya. مِلَّتَ بِيْكُمْ اِبْرَاهِيمِ Babanız İbrahim'in dinine uyun. Hangi milletteniz? Milleti İbrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Neticede o Muhammed Mustafa size şahit olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şahittir size. Şimdi o Resulullah haberdardır sizin bu meclisinizde. Sabah akşam arz ediliyor amelleriniz ona. Siz de bütün insanlara şahitlik yapacaksınız. Geçmiş ümmetlerin halisi okundu. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti nasıl helak oldu? Efendim... Nasıl inkar ettiler, azabı olundularsa hepsi size okundu. Şimdi siz bu Kur'an'ı bildiğiniz için geçmiş ümmetlere şahit olacaksınız. Ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok büyük makamdasınız. İnsanların faydası için yaratılan dünyaya çıkarılan ümmetlerin en hayırlısısınız. En büyük peygambere ümmet oldunuz ama kıymetini bilmezseniz mahvolursunuz. Ne işiniz var Yahudi Hristiyanların peşinde? Ne işiniz var dinsiz kitapsızlarla dostlukta? Son cümleleri alıyoruz. Dikkatle dinlerseniz son cümlelerde çok büyük müjdeler var. فَاقِيمُ <gülüyor> السَّلَا Öyleyse beş vakit namazı dosdoğru kılın. Camide cemaatle, tadil erkan ile, huzuru kalb Sabah namazını kaçıran bütün dünyasını, ahiretini kaybetmiş gibidir. Namazı evde kılan, cemaata çıkmayan, evi ocağı, çoluk çocuğu yanmış gibidir. İlla camide kılın. doldurun camileri cemaatler. Veatü zeka, şekatınızı tas tamam verin eksik etmeyin. Ve Veatasmu billah, Allah'ın zatına yapışın. Allah'ın zatına sarılın. E işte ona yapışmak, Kur'an'a yapışmak ne olur? Peygamberin sünnetine yapışmak ne olur? Dostlarının buyurduğunu tatbik etmekle olur. Ve Mevlakum o Allah sizin Mevlanızdır, dostunuzdur, sahibinizdir, yarınızdır, yardımcınızdır. Öyle mi? ne büyük lütuftur ki Allah gibi Mevlamız var Celle Celaluhu. Kafirler ne büyük zarardadır ki Mevla onları dostluğundan sıyırmıştır, ayırmıştır. Küllu estağfurullah. Dalik bıanı Allah mevla laddiina kafaro. Dalik bıanı Allah mevla laddiina aamenu. Enl kafirine la mevla lhom. Ben nicin Müslümanlara yardım ederim? Çünkü Allah inananların mevlasıdır Kafirlerin mevlası yok. <gülüyor> O sizin dostunuzdur. Fe mevla ne güzel dostunuzdur. Ve ni'men nasir ne güzel yardımcıdır. Şimdi öyle bir dost varken öyle bir yardımcı varken papazlarla papalarla ne işim var? O Allah gibi dostum varken Yahudi ile Nasara ile ne işim var? Ondan büyük dostum mu var? Sallahu veliyyüllezine amenü. Bu Allah inananların velisidir, sahibidir. Estağf'ünne <Sessizlik> ve Ancak dostunuz Allah'tır, Rasulüdür. Belli inanan ve belli <Sessizlik> namazı dost olarak lan czaatını veren Allah yolunda, ruhü eden eylen. İnanan kardeşleriniz sizin dostunuzdur. Rabbimiz bu dostluktan ayırmasın. Kendinden gayri dostlar arattırmasın. Düşmanlarını dost kıldırmasın. Dostlarını düşman ettirmesin fazlakere mi?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 ya Rabbi kelime-i ruhunu şahade eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Bir kere gelenleri ortak ile ya Rabbi. Bize de ölürken nasip eyle ya Rabbel alemin. Ve ahiren nasirin ve ahiren fatihin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ ad-i sahbihi ve selleme teslimen kethîrâ. rabbil alemin.